Musa, o açık belgelerimizle, mucizelerimizle onlara geldiğinde, bu dediler, sırf uydurma bir sihir. Hem böylesi bir iddianın, peygamberlik davasının veya sihrin, önce yaşamış atalarımız zamanında bulunduğunu da işitmedik. Musa da, kimin kendi tarafından hidayet getirdiğini ve bu dünya hayatının sonunda hayırlı akibetin kime nasip olacağını, Rabbim pek iyi biliyor.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 İnkar ve isyanları yüzünden kıyamet günü duruşmasında kendilerine azap verildiğinde ey Ulu Rabbimiz dünyadayken bize de peygamber göndermiş olsaydın biz de ayetlerine uyarak müminler arasına dahil olurduk demesinler diye seni elçi gönderdik buna rağmen yine de kendilerine tarafımızdan hakikat yani Kur'an ve peygamber gelince